1028 numaralı konu Hazreti Ömer ve Muaz'ın iman meclislerine olan rağbetleri Evet Hazreti Ömer bir veya iki arkadaşının elinden tutar ve kalk da gidelim imanımızı artıralım der ve sonra bir kenara çekilerek Allah'ı zikrederlerdi